بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ونسبق الله بحمده والملائكة من خلفته ويرسل الصوايقة يصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له عداوة الحق والذين يدعون من, من دونه لا يستجيبون لهم إِنَّ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى, الماء. إلى الماء. وَاللَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تَوْعًا وَجَرًا وَظِلَالُهُمْ وَظِلَالُهُمْ بِالْوُّوِّ وَالْآَصَالِ قُلْ مَنْ رَبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ الله Kul afahtakatın mı döneceği أخلقوا خلق فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القضار أنزل من السماء ماء فصارت أودية بقدرها أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد رابيا ومن يوقدون عليه في النار ابتغاء حلة أو متاع أو متاع زبد مثله كذلك يبرده عن الحق فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءَ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ تَعْمَلُوهُ سَفًا فِي أَرْضٍ جَنَّانٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ بِالْغَيْبِ الذين لم يستجيبوا لولا أن في الأرض جميعاً والذين يستجيبوا أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه فذوب به يا رب امون جورا وبه سلموا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بك من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا لا اله الله وحده لا شريك له وله الملك وله لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد ورسوله صلى الله عليه وسلم آمين Evet, Allah'a kul olduğumuzdan bahsediyoruz. Allah'a kuluz diyoruz. Allah'a kulluk, gerçek kulluk nedir? Allah kendi katında nasıl bir kulluğu kabul ediyor? Bakın Allah kula hakkında, emirler indirmiştir. Kendi katında bazı emirler veya yasaklar indirmiştir. Yine kendisine takdir ettiği kaza vardır. Kendisine sunduğu nimetler vardır. Ve tabi ki emirler vardır. Şimdi arkadaşlar burada üç husus var. tarafından emirlere ve yasaklara muhattabız. İki, Allah'ın bize sunduğu nimetlere muhatabız Üç, Allah'ın bizim başımıza getireceği musibetlerle muhatabız Emirler ve nehirler, nimetler ve musibetler. Üç önemli husus. Şimdi Allah'ın insan üzerinde kazası iki şekilde yaklaştır. Ya musibetler, ya da kusurlar, hatalar. İşte kul bunların üzerinde bütün muhtebelerle beraber kulluk edilir. Allah katında en selimli kula Bakacağımız zaman görürüz ki bu kul, bütün bu kulluk mertebelerinde Allahu Teala'ya hakkıyla kulluk ediyor ve kulluğunu yerine getiriyor. Bütün mahlukat içerisinde Allah'a hanyakın kul bu kuldur. Bu mertebelerin hiçbirinde kulluğu ifa etmeyen, kulluğu yerine getirmeyen, İlim ve amel olarak yerine getirmiyor. Allah'ın en uzak olan kimse budur. Yani emir ve yasaklarında Allah'a kulluk etmez. Kendisine verdiği nimetler üstünde Allah'a kulluk etmez. Başına gelen musibetler üstünde Allah'a kulluk etmez. Allah'tan en uzak olan kimsenin aile budur. Ve yani Allah'a emir ve nöylerinde kulluk eder. Allah'a verdiğim yemekler noktasında kulluk eder, Allah'ın başına getirdiği musibetler noktasında Allah'a kulluk eder. İşte bu da mahlukatın Allah'a en yakın emir. Emir konusunda kulluk etmek kesinlikle samimi bir kalple Allah ve emrine uymak. Lakin bunu yaparken Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetinden yüz çevirmeden yapmak. Yani Allah'ın emirlerinden uymadan iki şey vardır. Biri iflas diğeri sünnet. Bunlardan biri olmadığı zaman baş ve gövde gibidir. Kesinlikle amel adamın suratına fırlatılır. Sünnete uydum ama ihlas olmadı. Allah için yapmadım. Suratına fırlatılır. İhlaslı yaptım ama bidattır. Sünnete olmadım. Yine yüzüne fırlatılır. İhlas olacak ve sünnet olacak. İnsanları bu dine davet etmek de bunun içine girer. Sünnete uğrayacak, davet ve Rehman Aleyhisselam'ın sünnetine uğrayacak. Ve davet ederken nefsani duygulara kapılmadan sırf Allah rızası için birimi daha kazanmanın peşine düşeceksin. Emir konusunda gözetmemiz gereken bu. Yasaklar konusuna gelince. Allah'tan hayal edeceksin. Evet, amelde iki şey şarttır. Biri ihlas, diğeri sünnet-i resul aleyhi ve sellem. İhlas ve sünnet-i resul aleyhi ve sellem. Herhangi biri olmazsa amel reddedilir, yani reddedilmiştir. Yasak konusuna gelince arkadaşlar, Allah'tan hayal edeceksin. Seni yarattığı, yedirdiği, içirdiği, koruduğu, sevdiği ve sana cenneti adık adı ey Müslüman! Hangi yüzde ona asıl olursun? Hangi yüzde? Utanman gerekir. Birincisi helal duyacaksın, utanacaksın. Allah'ın üzerindeki nimetini Ararak ve onun azametinden korkarak o öyle bir Allah'tır ki dağ'a tecelli ettiği zaman dağ'ı paramparça etmiştir. İbn-i Mes'ud radıyallahu anh'ın bir sözünde ve yine Peygamber özellikle bir hadisinde geçtiğine göre eğer Allah Teala'nın güzel yüzünün, yüce yüzünün önündeki hecaplar, perdeler kaldırılsa onun yüzünün nurları temas ettiği, değdiği Allah'ın gördüğü her şeyi yakardı. kül ederdi. Sahih'te geçen ve yine Aişe bir, bir sözünde de gelen bir rivayette Allahu Teala'nın Eğer yüzünün önündeki kalırsa onun gözünün gördüğü her şeyi haram eden kül eder mahveder. Zaten Dağ'a tecelli ettiği zaman da dağı paramparça etmiştir. Ve bazı müfessirler o dağın yerin dibinin ta en dibine kadar düştüğünü söylemiştir. Allah'ın celali karşısında mahvolan bir mahluktur ola. Onun azametinden korkacaksın. Onun azametinden korkacaksın ve onun büyüklüğünden utanacaksın ve onu çok seveceksin, onu sevdiğin için ona ihanet etmeyeceksin. Kişi gerçekten sevdiğine ihanet etmez. İnsan gerçekten seviyorsa sevdiği için her şeyi yapar, her şey yapar arkadaşlar. Gerçekten seviyorsa sevdiği için her şeyi yapar. Sevdiği ne istiyorsa onu yapar. Sevdiği neyi seviyorsa onu sever. Sevdiği neden kadar oluyorsa olur. Sevdiği onun için neyi takdir etmişse o da onu sever. İnsan sevdiği neyi tercih ediyorsa onu tercih eder. Gerçek sevgi bunu gerektirir. Allah'a seni seviyorum dediği zaman insan sevdiğine itaat eder. Bir dakika arkadaşlar, bir dakika. Atar. sevdiğin zaman sevdiğin sana der ki bunu bana ispat et. Allah'a seviyorsan Allah da sana, senden bunu ister. Bana bunu ispat et der. Kalbinde olanı amele dökeceksin. Gerçek sevgi bunu gerektirir. Aksi takdirde o kut kuru bir sözden başka diye olmaz. ve kesinlikle onun sevmediği veya sakladığı çirkin gördüğü her şeyden uzak durulması gerekir. Gerçek sevgi budur. Nasıl hem onu seveceğiz hem de onun sevmediği şeylerle uğraşacağız. Hangi kısımda? Yok, istafırıma, istafırıma, istafırıma. Yok, yok. Allah'ın izniyle rahat olun onlar. Allah murat uca da razı olsun sizlerden ya. Hepimiz kardeşiz, birbirimize faydamız olması için uğraşıyoruz. Allah'ın bize açtığı bir nimet kapısıdır bu. Bu nimet kapısını değerlendirmeye birbirimize karşı fayda olmaya çalışıyoruz. Konuşan da dinleyen tüm kardeşlerden Allah razı olsun. Arkadaşlar emir ve nehi konusundaki kulluğu anladık. Gerçek kulluktan bahsediyoruz. Sıra geldi ikinci kulluğa. Yani musibetler üzerindeki kulluk. Bakın bu üç kısım kulluğu anlar ve yaşarsak cennete daveti Allah izniyle gidiyoruz. Önemli olan bu hal üzerinde kalmak ve bu hal üzerinde ölmek. Kurtuluş kapıda bizi bekler. Azad oluruz. Özgün oluruz. Hür bir şekilde cennete gireriz Allah'ın izniyle ve sonsuza kadar o mükemmel tatil diyarlarında yaşarız. O Allah bildiğine tatil beldelerinde. En güzel günler bizi bekliyor orada. Ama önemli olan şu dünya imtihanında, şu dünya sürgününde ölüm bize gelinceye kadar şu üç kulluğu Allah'a karşı gerçekleştirmek ve ispat etmek. Ciddi, mesela çok ciddi. Yüzümüze gözümüze bulaştıracak olursak bizi hayal edemeyeceğimiz kadar korkunç şeyler bekliyor. Vallahi cehennemden sadece bir yılan görünse gökyüzünden insanlar koltuğuna bayılırlar. Siz çok iyi biliyorsunuz ki cehennemden içinde yaşayan hayvanlar vardır. Onlar yılanlar ve ahiretlerdir. Vay o adamın haline ki dünyanın her türlü zevkini ve lezzetini yaşadıktan sonra yüzünü yüzüne bulaştırmışsa bulaştırmış da Allah'ın o amansız gazabına ve o şiddetli azabına uğraş, vay o adamın hâliye. Musibetlerin kazası noktasında kulluğa dikkat edin. Emir ve neyhiden sonra bu ikinci çeşit kulluktur. Başına gelen musibet nefsine ağır gelebilir. Kalbinde Rabbine karşı buz beslemen için şeytan seni zorlar. Bak Rabbin seni terk etti. Bak Rabbin sana, sana neleri leva gördü. Oysa sen sabah akşam ona kumluk ederdin. Ona şükrederdin, onu zikrederdin. Oysa bak sana nasıl da zarar dokundurdu. Seni terk etti görmüyor musun? Şeytan zorlar. Şeytan kışkırtır. Kul, kalbindeki sevgiyi temkinli bir şekilde tutmalıdır. Ve bu başına gelenlere karşı sarm Allah'ın kendisi için seçtiği bu şeyin güzel olduğunu bilmelidir. Onun için iyi olanın bu olduğunu bilmelidir. İbn-i diyor ki, Kul elini açar ve musibetin içindeyken der ki, ''Ya Rabbi merhamet et bana, kurtar beni bundan, bana merhamet et.'' Diyor ki Allah da ona cevap verir, ''Ey kulum merhametin ta ortasında duruyorken sana nasıl merhamet edeyim?'' ''Merhametin ta ortasında duruyorken sana nasıl merhamet edeyim ey kul?'' der Allah. Kul musibetin içindeyken, Allah'a dua eder, bana merhamet et, kurtar beni bundan. O da merhametimin ta ortasındayken sana nasıl rahmet edeyim, nasıl merhamet edeyim? Biz bilmeyiz arkadaşlar, Allah bilir. İlaç acı olabilir, tedavi uzun sürebilir. Ama inanın bana, sabredilirse hastalığın şifası olur. Musibet buna benzer. Musibetler Allah'ın kuluna, mümin kullarına uğrattığı ihsanlarıdır. Lütuflarıdır. Görmüyor musunuz? Önce peygamberlerden başlamak üzere Allah'a en yakın olan kullar musibetlerle imtihan edildiler. Bir musibet başımıza geldiği zaman, musibetlerin en ağırına uğramış olan Peygamber Aleyhisselam'ı göz ve şöyle deyin kendinize. Senden daha aziz olanı, senden daha ağır olanlarına sabretti. Senden daha aziz olan Muhammed Aleyhisselatu Vesselam, bu senin başına gelen musibetlerinden daha ağır olan musibetlere sabretmesini bildi. Sen ondan daha mı değerlisin? Ondan daha hafifine uğrayacaksın. Buna rağmen o, senden değerli olmasına rağmen daha ağırlarına sabit. Öyleyse musibetler noktasında Rabbul Aleminin tercihine güvenip senin üzerinde en güzeli seçtiğine yalanman gerekir. İşte bu ikinci ispattır. İşte bu ikinci ispat. Emir beni ileri yerine getirdim. Onun azametinden korkarak, ihlasla, sünnete uyarak, onu severek, musibetler noktasında da aynı şekilde davrandım. Allah-u Teala'ya güvendim. Onun seçimine ve tercihine güvendin, onun senin Aslında seçtiği şeyi sevdin ve üçüncü kısımdaki kulluğu da gerçekleştirmemiz gerekir. İkinci kulluktan sonra kusurlardan kazası konusunda kulluğa gelince, günah kusurunun gerekçesi. Oysa ki cennette bunlar günah oynayacaklardır. Mesela musiki. Dünyanın musikisinden vazgeçenler cennetin ile dinlenecekler. Dünyanın altınlarından vazgeçen erkek ve kadın müminler cennette altınlarla, gümüşlerle sütlenecekler. Ve dünyada daha türlü türlü günahlardan vazgeçenler, bunların en büyük şekilde, en iyi şekilde zevklenecekleri cennette zevklenecekler. Fakat, bu üç kusum kullukta eksikliğe, zayıflığa ve kusurlu olmaya devam ederse ne olur? Devamlı sürekte Allah'ını affeder ve verir mi? Hayır. İşte burada iç tehlikeye biniyor. Devamlı surette Allah ona mühlet verip merhamet etmez. Bunun bir süreci var, bir sonu var. İlk önce derece derece derece derece Allah'tan uzak düşmeye başlar. allah Teala'ya Allah yani artık Allah'ı tanımaz olur. Kalbinde Rabbine karşı gerçek bir iman, bir sevgi bulamaz hale gelinceye kadar bu hal devam eder. Her bir günah küçükten büyüye ve büyükten küçüğe doğru yol alır. En son adlak korusun, Rabbi katında kovulur, kovulanlardan olur. Vallahi bunlar öyle hastalıklardır ki, onları ancak Allah iyileştirebilir. Hiç kimse bu hastalıkları iyileştiremez. Vallahi bunlar insanın bedenindeki hastalıklardan çok daha ciddi hastalıklardır. Çünkü bedeni ne kadar korursan koru zaten yaşlanır, pörsür ve ölür. Lakin kalp katılaştığında, Kişi artık önünü göremez. Bütün hayatını helak eder. Vallahi cehennem insanın bütün hayatının helak olduğu bir ne, ne beden kalır, ne ruh, ne hayat kalır, ne şahsiyet. Fakat kişi kendine gelirse, Allah'ın öfkesinden rızasına, azabından affına, O'ndan yine O'na sığınırsa böylece allah Teala'ya iltica etmiş olur ki, O'na yönelmiş olur ki Allah O'na yönelir. Bu da tabii Allah'ın başarılı kılması olur. Fakat dediğimiz gibi eğer Allah'tan uzak olmaya devam ederse, Allah ile kendi nefsinin arasına duvarlar çekerse, artık onun yardımı olmadan ne tevbeye, ne de bu günahlardan arınmaya gücü kalmaz. Bu hidayettir. Ve Allah'ın elindedir. Bütün kapılarını kapatmıştır kullarına Allah. Böylece yapayalnız kalır. Yapayalnız, Allah'ın elini bıraktığı bir kul. Dünya ve ahirette helaka uğramış bir kul. Fakat, hatasını ve günahını görmüş olan, kendini zelil ve miskin bir durumda, onun kapısının kulu ve kölesi olarak onun önüne atmıştır. Kendisini son derece hakir ve zelil görür. Beni de yaptıklarımı yaratan sensin der. Ben bir hiçim, sadece senin bir yaratığın mahlukum Allah'ım der. Senin karşında hiçbir gücüm yok. Aciz ve zavallıyım. Son derece fakirim. Her bir zelem sana muhtaç. İşte allah Teala bu aciz, bu fakir ve bu ihtiyacını izhar eden, kendisine bu şekilde yürürüyor. bir kuluna bakar ve onu en sevimli kulu olarak görür. O artık öyle bir kuldur ki, bu tövbeden sonra dirilir. Artık o, Rabbinin huzurunda kalbi ve bedeniyle secde eder. Ve çok iyi bilir ki, bütün hayır Allah'a aittir. Nefsinin böyle bir becerisi yoktur. Çok iyi bilir ki, bu Allah'ın rahmetiyle ona yönelmesinden başka bir şey değildir. En korkutucu olan ise ve al Biz dile seyitçe her bir nefse idetini Lakin benden bir defa söz sadır olmuştur. Cehenneme insan ve cinler dolduracağım. Şunu bilin ki, Allah-u Teala bütün kullarına adaleti gereği hidayet vermeyecektir. Kime hidayet vermişse, yarın o hidayetle onun arasına bir engel girmemesinden de emin olmasın. Olur ki bir anda sapıtı verir. Çünkü insanın nefsi, insanın en şerli ortalıdır. Ve şeytan bir dakika uymaz. Bu iki düşmanla her an savaş halindedir. Savaş bazen karşı tarafın, bazen iman tarafının, bazen küfür tarafının kazanmasıyla sonuçlanır. Bazen küçük bir günahla ayak kayılırız. Ayaklar karar. yakın günahları küçük görmeyin, diyor alimler. Bir kadın bir kediyi hapsettiği için cehennemlik oldu, diyor. Bu gayri müslim. Yine hiçbir iyiliği küçük görmeyin. Bir adam bir köpeği suladığı için cennetlik oldu. Hatta başka bir bölgede İsrail oğullarının içinde yaşayan kötü bir kadın, zinekar bir kadın, bir köpeği suladığı için Allah ona hidayet verdi, köpeği üretti ve onu cennetine attı. Evet, ayakkabısıyla. Ya diyor ki, ''Kul hiç ehemmiyet vermeden'' yine Bukhari-i Müslim'de, ''Hiç ehemmiyet vermeden öyle bir söz söyler ki bu Allah'ın cezabına sebep olur, Şüphesiz Doğu Yabatının Batı'nın uzaklığı gibi bir uzaklığa cehenneme atılır. Ve, ve öyle bir söz söyler ki, ehemmiyet vermeden, önem, önem vermeden, bu söz sebebiyle Allah'ın üzerine rahmetini yazar ve cennetine atar. Bakın ne kadar ince bir hesap karşı karşıyayız. Adımlarımıza ne kadar çok dikkat etmemiz lazım. Arkadaşlar bu gece yattığınız zaman, Yatağınızda gözlerinizi kapattığınızda bir ayağınızı sırat köprüsünün üzerinde diğer ayağınızı ise mahşer meydanında ve şiddetli bir medenin size yürü değişini hatırlayarak bunun üzerinde kafa yorarak geçirin. Sağ ayağınız köprünün üzerinde olacak. Son ayağımız mahşer toprağında ve uzun bin senelik bir köprü. Karşıda bütün güzelliği cennet ama her tarafı kaplamış, ucu bucağı görünmeyen bir ateş denizi. Cehennem ve bu köprüden geçmek zorundasın. İnanın bana her birimiz bu anı yaşayacağız. İnanın bana her birimiz bu anla karşı karşıya geleceğiz. Bu akşam bunu karanlık odanızda yatağınıza uzandığınız zaman bir hayal edin. Size yürüyilecek zorla yürünmenizi isteyecek. Zorla yürünmeniz istenecek ve siz yürümek zorundasınız. İkinci adımı, hadi neyden cesaretle atacaksınız? O incecik köprünün üzerinde nasıl yürün? Ama inanın her bir insan gibi biz de insan olduğumuz için bu durumla karşı karşıya kalacağız. Sonra Allah, tekma sahiplerine o gün Rahman'a misafir ederiz. Zalimleri de onun içinde diz çökmüş vaziyette bırakırız diye. İnsan ikinci adımı atamaz. Ya düşersem, ya düşersem, ama o şiddetli melek onu iter durur. Yürü, durma yürü. Yürümen gerekir, yürümek zor olmasın. İşte o anda amel, o anda amellerin ve Allah'a yakınlığına göre geçmeye başlarsın. Bir göz açıp kapayıncaya kadar geçenler var. Bir kuş gibi geçenler var. Üzerine bindiği kanatlı bir akla geçenler var. Koşarak, yürüyerek, sürünerek ve kafası üzerine geçenler var. Şüphesiz ki göklerde ve yerde hamd Allah'a aittir. Şükür ve sena ona aittir. Kul ise zavallıdır. Kul eksiklik, kusur ve ayıkla doludur. Övgü onun neyine? O, Allah indinde kılınması gereken birçok şey yapmıştır. Övgülerin hepsi kusursuz olan Rabb'e aittir. Hayırın hepsini, hayırın tamamı onun iki elindedir. Bütün faziletler onundur, bütün övgüler onundur, bütün minnet hepsi onun İyilik O'ndandır, Kötülükler ise kulların yaptıkları, kullara karşı nimetler bahşetmesi onun cömertliğinden asi olanlarına bile nimetlerini yavdırır durur. Allah'ın üzerimizdeki nimetlerini itiraf etmeliyiz. Asla ama asla üzerimizdeki nimetleri hiçbir şekilde başka bir şeye izafe edemeyiz. Allah'tan başkasına onun nimetlerini nispet etmekten Allah'a sığınırız. Sebeplere tutunmamalıyız arkadaşlar. Sebepler hiçbir şeydir. Sebeplerin müsebbibini görmemiz gerekir. Nimet tamamıyla Allah'tandır. Eğer bunu gerçekten gerçek manada düşünecek olursak o zaman kalbimizde Allah'a karşı Bitip tükenmek bilmeyen büyük bir sevgi baş gösterir. Artık bu sevgi o kadar büyür ki o kul Allah'la olmaktan daha büyük bir zevk yaşamaz. Geceleri insanlar hurul hurul uyurken onun Rabbinin huzurunda tiyam durduğunu, huşu içinde rükü ve secde ettiğini görürsün gözyaşları yanaklarından boşalırken kendini duaların deryasına bırakmıştır. Ve asla ve asla dua ederken kendisiyle Rabbi arasına bir aracı koymaz. Onun tek ve vahid olduğunu bilir. Onun vahidim kahhar olduğunu bilir. Her şeye gücü yeten olduğunu bilir ellerini açar ve bir dostuna, arkadaşına derdini açar gibi onu açar. Onu anlatır. Derdini, tasasının şikayetini ona açar. Ve Rabbi birinci göğe indiği onu görür ve ona gülümser. Ve onun istediklerini ona verir. Hatta istemediklerini de onun için hazırlar. Gecenin bu vakti Rabbine sevdiğini ne güzel de ispat etmiştir bu kul. Allah'ım! Yanım yatağımdan uzaklaştı. İnsanlar uyuyorlar. Ben ise seninle beraber olmayı seçtim. Ellerini sana kaldırdım. Ve sana dua etmenin lezzetini yaşıyorum. Bana da dostluğunu ve komşuluğunu ver. Kendinden uzaklaştırma. En büyük ihtiyacım sensin. Daha büyük bir ihtiyacım yok. Beni kendinden uzaklaştırma Allah'a. Şüphesiz ki başarım seninledir. Eğer muvaffak sınmazsan helak olacağını biliyorum. İşte bu kimse gerçekten Rabbinin kadrini bilen, Rabbine yaklaşmış, Rabbi karşısında boyun eğmiş, Allah-u Teala'ya kulluğun bilincini ortaya koyarak ona yalvaran kimsedir. Rabbimizi iyi tanımamız gerekir. Benim Kur'an'da okuduğum ayetler arasında öyle bir ayet var ki beni en fazla etkileyen ve en fazla düşündüren ayetlerden bir tanesi. Özellikle bu ayettir. Zümer suresinde geçen bir ayet. Şöyle diyor Rabbimiz. Euzü billahümünün şeytanın raci. Bismillahirrahmanirrahim. Ve mâ kadarullâhe hakka kadrih. Allah'ın kadrini gereği gibi takdir edemediler. Onun yüceliğini, azametini, büyüklüğünü, kutsallığını, paklığını, temizliğini, müstahını oluşunu, her şeyin üzerinde oluşunu, Ali ve Kebir oluşunu, çok yüce ve büyük oluşunu gereği gibi takdir edemediler. وَالْاَرْضُ جَمِيعًا قَبَّتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Bütün yeryüzü o gün onun, kıyamet gününde onun avucundadır, avucunda. Bütün yeryüzünün onun onun ağacındadır. Ve <gülüyor> sanaatun matviyatun ve o gün gökler onun sağında sağ elinde durulmuştur. Bütün yedi kat sema bir kavut gibi durduğu için buna büyük bir kudret arşının üzerinde hay ve kayyum olan bir melik, her şeye kadir, her şeyi gören, her şeyi işiten, her şeye ama her şeye güç yetiren, gücü karşısında hiç kimsenin tutunamadığı, hükmün, yaratmanın ve emrin sadece kendisine ait olduğu Allah. Subhanehu ve Teala ammen yüşrikûn. O sıfatlardan münezzeh olan, çok yüce ve müşriklerin kendisine şirk koşmalarından uzak olanır. Beri olanır. Bu ayetin üzerine düşünün. Bu akşam, bu gece bu, bu kardeşinize kulak verin, onun şu tavsiyesini dinleyin. Bu gece bu ayet üzerinde kafa yorun, yatağınıza girdiğinizde onun kıyamet gününde yeryüzünü avucunda tutuşunu bütün gökleri sağ elinde dürmesini Allah'ın kadrini, yüceliğini, azametini gereği gibi takdir edemediler. O gün kıyamet gününde yeryüzü onun avucundadır ve gökler tamamıyla bütün gökler onun sağ elinde o müşriklerin şirk koşmasından mülezze olan çok yüce ve noksan sıfatlardan uzak olandır. Ve kendinizi mahşer gününde, sağ ayağınız Sırat Köprüsü'nde, sol ayağınız da mahşer meydanında hayal edin. İki şansınız var, ya cennet ya cehennem, başka bir diğer yok. Bakın sizin için başka bir durak yok. Benim ve sizin için başka bir durak yok. Kendi kendinize şöyle deyin, Ya ateş olursa, eğer nefsiniz size ateş hususunda teselli verecek olursa, bir ya da çakmak yakın da parmağınızı biraz yaklaştırın. O zaman anlarsınız ateşin ne kadar korkunç olduğunu. Ve şöyle dersiniz, aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Eğer senin azabına uğrayacak olursam vay benim halim. Ben bunu nasıl güç getiririm, ben bunu nasıl dayanırım? Bu mu daha iyi, yoksa, yoksa mutteflilere vaat edilen cennet mi? Serilmiş halılar, dizilmiş yastıklar, mükemmel yaratılışla yaratılmış çocuk ve genç garsonlar, Ellerinde tepsilerle dolaşırlar, altın tepsiler, üzerlerinde yemeğe doyamayacağınız meyveler, sebzeler, meyveler ve etler. Peygamber Aleyhisselam şöyle diyor, Her biriniz cennete girecektir, lakin istemeyen müstesna. Diyor ki, subhanallah, cennete istemeyen var ya Allah Resulü? Evet diyor, Kim benim getirdiğime tabi olursa o cenneti istemiş olur. Kim de yüz çevirirse o da istememiş olur. Azabı isteyenler var mı ki Hatta adam diyor ki adam ya inanamıyorsun yani, yani adam öyle bir hale geliyor ki Diyor ki abi diyor, ne yapacaksın diyor, ya cehenneme gitmek daha güzel diyor, orada artistler var, aktörler var diyor, ne güzel tanışırız. La ilahe illallah. Yani bu kadar mı uzaktır sapıklık? Bu kadar mı derindir? Ya ne diyorsun sen arkadaşım? Ne konuştuğunun farkında mısın? Sen neyle alay ediyorsun? Başka bir tanesi diyor ki, abi ben filan kimseyi o kadar çok seviyorum ki valla o cehenneme ben de oraya giderim Bir kadına aşık olmuş. Cehaletin karanlığını görüyor musunuz? Bakın size bir şey söyleyeceğim. Mahşer meydanında var ya, mahşer meydanında cehennem getirildiği zamanki o sarsıntı Hiçbir şeye benzemeyen bir sarsıntıdır biliyor musunuz? Tam 4 milyon 900 milyon meleğin zorla zapt ettiği bir hayvandır o. Aynı bir hayvan gibi, saldırgan bir hayvan gibi mahşer meydanına getirildiği zaman, çünkü Müslüm'de geçen hadiste, sahil Müslüm'de 70 bin zincirle getirilir diyor. Her bir zincirinde 70 bin melek vardır o meleklerin büyüklüğünü de Allah bilir. Şimdi çarpın, yetmiş bin çarpı 70 binin. Tam 4 milyar dokuz yüz milyon melekle getirilir o gün. O sırada bütün, bütün mahşer meydanının sarsındı, sarsıldığını görürsünüz. Kullu ummetin câfiye. Bütün ümmetler diz çöker. Bütün ümmetler diz çöker, peygamberler dahi diz çöker ve nefsi nefsi diye bağırmaya başlarlar. Meleklerin titrediği bir andır o. Kafirlerin aklı karışır. Müminler neye vurduğunu şaşırırlar. Şeytanlar dehşete düşer, susar, kalırlar. O an büyük bir andır arkadaşlar. Korkunç bir andır. Şedidul ikad olan Allah nida eder. El adam kalk! Kalk ve evlatlarından her bin kişiden 999'unu cehenneme gönder dediğinde balık istifleri gibi katran ve zifte boyanmış bir vaziyette tıpkı balık istifleri gibi boşaltıldığını görürsün insanların cehenneme milyarlarca insan balıklar gibi dökülür. Çöplük gibi üst üste yıkılarak o cehennemiklerin içinde yer alırsan, senin kimliğinin, isminin, şahsiyetinin ya da geçmişinin bir önemi olacağını zannediyor musun? Dökülen o çöplüklerin arasında küçük bir çöplük olmaktan başka ne ne olur ki? Allah'ın unuttukları ve kovduğu kulların arasında o sayısız insanın arasında, senin varlığınla yokluğun arasında herhangi bir fark olabilir mi? Şu cezanın büyüklüğünü görüyor musun? Tapanlar ve tapılanlar bir arada bütün kimliklerini yitirmişler. Kendilerine verilen her şeyi geride bırakmışlar. Annelerinden doğduğu gibi, Son derece fakir, aciz ve çırılçıplak bir vaziyette cehenneme gönderilirler. Bunlar nüspel edici bir haldir. Topluluklar için katrana sıvazlanır ve sonra da cehenneme gönderilirler. Cesetleri büyütülür. Son derece çirkinleşirler. Onlara insan denilmez artık, insana benzemezler. Onların tek bir ismi vardır, cehennemlik. Yeni bir yaratılmış. Pırıl pırıl deliler ve üzerine kaplan sıvarlarmış. Sonra cehennemin cehennemin akrab ve İranların yemleri olarak düşerler oraya. Orada bir kavim onun kaynar denizlerine atıldığı zaman o kaynar denizlerin içinde ölmeleri gerektiği halde ölmezler ve güç yetilip oradan kaçanlar kıyılara sığındıklarında cehin dağların içindeki mağaralarla koca koca yılanlar ve ahiretler onların üzerine saldırır. kaptırını kaparlar. Bu dehşeti gören kavimler bu sefer o kaynar denizlere doğru tekrar koşarlar. Ne yapacaklarını şaşırmışlardır. Çünkü azap her bir metrekaya da kol gezer. En küçük bir yer yoktur kurtuluş imkanına kavuşamaz insan. Ben hep söylüyorum cehennem bir azap kâinatıdır. Korkunç bir azap kâinatı. Her yanı karanlık ve korku doludur. Her yanı karanlıktır ve korku doludur. Nerede ne zaman başına ne geleceğini bilemezsin. Allah'a sığınırız. Vallahi onun azabı, onun şanına yakışır şekildedir. Hiçbir şeye benzemez. Hafife alınamaz. Onun derecelerine düşemeden sadece helak olmakla, yok olmakla kurtulacağını bilir. Ve orası insanın varlığının yok edilmesini isteyecek kadar dehşettir. Bunu bir düşünün. Varlığın yok olmasını isteyecek kadar büyük ve korkunç bir yer. Peki ya cennet? O sonsuz tatil diyarları, arkadaşlarla geziler, pırıl pırıl çarşılar, mükemmel piknik yerleri, pırıl pırıl bir deniz, mükemmel sohbetler, sarayların bahçesinde sevdiklerinle beraber oturup güzel bir kahvaltı, Gülen bir Rabbin sana selam vermesi Sıddık ve şehitlerle, salihlerle arkadaşlık Ne güzeldir onların sohbetin Ve her an ikram Doymak yok, bıkmak yok Her bir yanı eğlence Cennetlik uyumaz Cennetlik ölmez Cennetlik sıkılmaz Cennetlik üzülmez Cennetlik bıkmaz. Sıkıldım ya, her gün aynı şeyleri yapmaktan, her gün denize gitmekten. Hayır, böyle bir yer, böyle bir yer değil. Her an yeni yeni eğlencelerin olduğu bir diyar. Her gün, her an başka bir tat. dediği gibi İstanbul. Çünkü Allah'ın yaratmasının sonu yoktur ki kardeş. Kafirler için yarattığı, düşmanlar için yarattığı bu dünya bu kadar güzelken, ya acaba dostları için yarattığı cennet nasıl? Alemlerin Rabbini görüp onunla konuşmayı bir düşünün. Alemlerin Rabbini görmek. O ne güzel bir hayattır. Işığını, parıltısını güneşten almaz. Güneş nedir ki? Bir hurinin başındaki taç güneşi söndürmeye yeterlidir. Işıl ışıl bir cennet. Parıltısını nereden alır bilir misiniz? Allah'ın arşının nurundan. Güneş onun yanında söndür bir mum gaz yanıp sönen bir yıldız gibi bile değildir. O nurun yanında. Zaten cennetliklere Allah önemli bir beden veriyor. Gerçekten çok güzel bir beden veriyor. Ve çok büyük bir göz kuvveti veriyor. Öyle bir göz kuvveti ki onunla Allah'ı görebiliyorsun. Onun için cennetin parıltısı ve nuru senin gözünü almıyor kalış Aleyküm selamlar. Cennet. Yahu arkadaşlar, Allah aşkına ilk adımınızı ondan içeri attığınız an o toprağı yakut, inci ve zelacetten oluşan o mükemmel zaferan toprağına mis kokulu o toprağa ilk adımınızı attığınızı bir düşünsenize. Aranızdaki o değerli menünlerle, o mükemmel kıyafetlerin içerisinde altınlarla bezenmiş parmaklarınız ve kollarınız o mükemmel ve sağlıklı bedenle ilk adımınızı içeriye attığınızı bir düşünün. Cennetin kapısından giriyorsunuz? Gözleriniz onu görüyor artık. Allah'ın var cennet. Güzelliği karşısında hayret ediyorsunuz, hayret. Vallahi oraya giren bir daha çıkmaz. Bir daha çıkmak istemez ve çıkmaz. Şimdi bu mu daha hayırlı? Yoksa 70 sene derinlikte olan cehennem. Üçüncü bir durak yok. Allah sığınıyor. Rabbim bizleri muttakilerden eylesin. Gerçekten bizleri Rabbanilerden eylesin. Gerçekten bizleri mukarrabundan, muhbitinden ve mahsininden eylesin. Bizleri sıddık şuhada ve sarıhların safına kaçsın. Yeryüzünde müminlere muzaffariyet versin. Tüm mazlumları ve musallafları ve mücahitleri yardımıyla donatsın. Bir an önce İslam'ın ve Müslümanların düşmanlarını kahretsin kendi kudreti melekleri ve bizim ellerimizle ve bizleri Allah yolunda hak ile davet eden ve bu hususta cevap olanların arasın. Allah'a hamd, Resulüne salat ve selam olsun. Selamü aleyküm ve rahmetullah ve berekâtü.